Zor günlerin adamı Sadık insan Murat Müslihan Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Bir önceki yazımızda Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde meydana gelen riddet hadiselerine değinmiştik. Dinden dönenlerin kısım kısım olduğunu beyan ettikten sonra ilk olarak zekat vermeyenleri ele almıştık. Bu yazımızdaysa yalancı peygamber ve ona tabi olanları ele alacağız. 2. Yalancı peygamberler ve ona tabi olanlar a. Müseylemetül Kezzab Müseyleme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken nübüvvet iddiasında bulundu. Kur'an'ı dinlemeleri ve kendisine okumaları için Mekke'ye bazı adamlar gönderiyordu. Kur'an'ı dinledikten sonra aynı tarzda bir şeyler söylüyor ya da işittiklerini kendi sözüymüş gibi Halka aktarıyordu. İslam'ın Arap Yarımadası'na tamamen yayıldığı hicretin 9. yılında Hanife oğulları Müslüman olduklarını bildirmek üzere Medine'ye bir heyet gönderdiler. Müseyneme de onlarla birlikteydi. Hanife oğulları onu elbiselerine bürüyerek getirdiler. Resulullah'la karşılaştı ve onunla konuştu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem elinde bir hurma dalı vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, şu elimdeki dal parçasını benden istesen, onu bile sana vermem, dedi. Diğer bir rivayette de şöyle geçmektedir. Müseyneme, Resulullah'ın huzuruna gelen heyet içinde değildi. O, onların hayvanlarını beklemek üzere geride kalmıştı. Resulullah, heyettekilere hediyeler dağıtınca, onun içinde bir pay verdi. Sonra da onlara onun hakkında, onun işi sizinkinden daha kötü değildir, buyurdu. Hanife oğulları memleketleri Yemame'ye dönünce, Müseylem'e peygamberlik iddiasında bulundu ve bu hususta Resulullah'a ortak olduğunu ilan etti. Seçili bazı sözler söylüyor, dilediği gibi helali haram, haramı da helal kılıyordu. Kendisine geldiğini iddia ettiği kitapta şu gibi şeyler vardı. Ey kurbağa kızı kurbağa! İstediğin şeyi seç, senin üstün suda, alt tarafın çamurda. Ne su içeni engellersin ne de suyu bulandırırsın. i̇bn Kesir, Amr bin el Aslan naklediyor. Amr Müslüman olmadan önce Müseyneme ile karşılaşmış ve Müseyneme ona Muhammed üzerine Kur'an'dan ne indirildi diye sormuş. Amr, Allah ona Asr suresini indirdi diye cevap vermişti. Bunun üzerine Müseynem'e, Allah bana da onun benzeri gibi bir sure indirdi. O da, ''Ey göçebe, ey göçebe, sen ancak iki kulak bir göğüssün senin ise bir kuyu ve oyuktur.'' dedi. Amr bin El-As da ona, ''Allah'a yemin ederim ki sen de benim senin yalancı olduğunu anladığımı biliyorsun.'' dedi. Amr devamında, Müseylem'e Kur'an'a eşdeğerde sözler söylemek istiyordu ancak ondan sadece bu hezeyanlar sudur etti. Onun bu hezeyanları o günün putperestleri tarafından bile kabul görmedi. Hilafetin 10. yılında Resulullah hastalığa yakalanmıştı. Habis adam Müseylem'e o da mektup göndermeye cüret etti. Mektubunda nübüvvetin ikisi arasında ortak olduğu iddiasında bulunuyordu. Mektubu getiren Nevvaha namıyla maruf, Ubade bin el-Haris'ti. Mektupta, Allah Resulü müseylemeden Allah Resulü Muhammed'e, İmdi ben yönetimde sana ortak kılındım, yönetimin yarısı bize, yarısı da Kureyş'e aittir, ama Kureyş hadde tecavüz eden bir kabimdir, yazıyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, metnini Ubey bin Kabın yazdığı şu mektubu gönderdi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah Resulü Muhammed'den müseylemetül kezzaba. İmdi yeryüzü şüphesiz Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona mirasçı kılar. Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. Hidayete tabi olanlara selam. Müseyleme mektubu iki ile göndermişti. Resulullah onlara siz ne diyorsunuz diye sordu. Onlar biz de onun dediği gibi diyoruz dediler. ''Bunun üzerine Resulullah vallahi eğer elçiler öldürülmez diye bir kural olmasaydı, sizin boynunuzu mutlaka vururdum.'' dedi. Resulullah'ın mektubunu Müseylemetun Kezzab'a Habib bin Zeyd el-Ensari götürdü. Mektubu teslim ettiğinde Müseylem'e ona, ''Muhammed'in Allah'ın Resûlü olduğuna şahitlik ediyor musun?'' diye sordu. Habib, ''Evet.'' dedi. Müseylem'e, ''Benim Allah'ın Resûlü olduğuma şehadet ediyor musun?'' diye sordu Habib ben sağırım, duymuyorum dedi. Müseyleme sorusunu birkaç kere tekrar etti. Habib de aynı şekilde cevap verdi. Ancak Habib ona istediği cevabı vermediği için her sorudan sonra Müseyleme onun bir azasını kesti. Parça parça kesilmesine rağmen Habib Allah için sabretti ve Müseyleme'nin önünde şehit oldu. Müseyleme'nin gücü gitgide Hanife oğulları arasında büyüdü. Öyle görünüyordu ki Hanife oğulları Müseleme'nin göz bağlayıcılığına aldanmaya hazırdılar. Resulullah'ın yanına hicret etmiş, Müslüman olmuş, Kur'an okumuş ve çok sayıda sure ezberlemiş olan Reccal bin Unfuv da ona aldandı. Resulullah onu halkını Müseleme'ye karşı uyarması ve bu fitneden onları kurtarması için göndermişti. Ne var ki o, Müseylemen'in yanına gider gitmez tam bir dönüş yaptı ve insanların huzurunda Resulullah'ın Müseylemen'in nübüvvette kendisine ortak olduğunu bildirdiğini söyledi. Bu Şakin'in fitnesi Müseylemen'in kendi fitnesinden daha büyük oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken Reccal'in kötü bir dönüş yapacağına işaret etmişti. Ebu Hureyre rivayet ediyor. Resulullah'ın yanında bir grupla birlikte oturuyorduk. Reccal bin Unfuv da yanımızdaydı. Peygamber aranızda öyle bir adam var ki onun azı dişi cehennemde Uhud dağından daha büyük olacak. O heyettekilerin hepsi vefat ettiler, geride ben ve Reccal kaldık. Ben ondan daha korkuluydum. Nihayet Reccal Müseyneme ile birlikte mürtet olarak ortaya çıktı ve Müseyneme'nin peygamberliğine şahitlik etti. Reccan'in fitnesi Müseyleme'nin fitnesinden daha büyük oldu. Ebubekir radıyallahu radiyallahu anh Halid bin Velid'i beraberindeki askerlerle birlikte Hanife oğullarıyla savaşmak üzere Yemame'ye gönderdi. Müseyleme, Halid'in gelişi haberini alınca ordugah kurdu. Adamlarını Halid'e karşı savaşmaya teşvik ediyordu. Müseyleme, Yemame savaşında Halid bin Velid'in önderliğinde öldürüldü. Olayı Hamza'nın katili ve Cübeyr bin Mutim'in kölesi Vahşi bin Harp şöyle anlatıyor. Resulullah vefat edip de Müseynem'e çıkınca, ''Tam sırasıdır muhakkak ben Müseynem'e karşı savaşacağım. Umarım ki ben onu öldürürüm de böylece Hamza'ya karşı işlediğim suçu karşılarım.'' dedim ve Müseynem'e üzerine gönderilen orduyla hareket ettim. Savaş esnasında yıkık bir duvarın karaltısında saçı dağınık, yüzü boz bir deve renginde olan birisinin durduğunu gördüm. Mızrağımı atarak onu iki göğsü arasından vurdum. Öyle ki mızrağın ucu kürek kemikleri arasından çıkmıştı. Bunun üzerine ensardan bir kişi ona koşarak boynunu kesti. B. Esvet el-Ansi Veda haccı dönüşü Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hastalandığı haberi duyulur duyulmaz esmet el-Ansi nübüvvet iddiasında bulundu. Kendisine Rahmanul Yemen adını taktığı söylenir. Ancak Resulullah'ın nübüvvetini inkar etmiyordu. Sahik ve Şakik adında iki meleğin kendisine vahiy getirdiğine inanıyordu. Önceleri kendini gizliyor etrafına uygun gördüğü kişileri topluyordu. İş ortaya çıkınca evvela kendi kabilesi ansa mensup olanlar ona tabi oldular. Daha sonra Meshiç kabilesine mektup yazdı. O kabileden avam takımı olanlar da ona tabi oldular. Liderlik talebinde bulunan bazı kabile reisleri de ona tabi oldular. Kabile tutuculuğunu harekete geçirerek faaliyetlerde bulundu. Çoğunluğu Beni Haris bin Kaab ve Anstan olmak üzere 600 süvariyle birlikte Sana'yı almak için harekete geçti. Başlarında Şer bin Bazan el-Faris'i olan Sana halkıyla karşılaştı. Şer babasıyla birlikte Müslüman olmuştu. Sana'nın dışında Şubadlı şu yerde iki taraf arasında şiddetli bir çarpışma yaşandı. Şer bin Bazan öldürüldü ve Sana halkı Esved bin Ansi karşısında hezimete uğradı. Esvet, zuhurundan 25 gün sonra Sana'ya hakim oldu ve Gamdan sarayına yerleşti. İslam'a sıkı sıkıya bağlı olanlara çok çirkin işkencelerde bulunuyordu. Numan isminde bir Müslümanı tutup parça parça doğradı. Onun hakimiyeti dışında bulunan Müslümanlar bir araya toplanmaya ve birlikte hareket etmeye çalışıyorlardı. Ferve bin Müseyk, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Esvet el-Ansi ile ilgili Haberi yazdı. Bu işi Resulullah'a ilk haber eden oydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslam dinine bağlı olanlara haber göndererek, Esmed fitnesine karşı koymalarını, çarpışma ya da suikast yoluyla onu ortadan kaldırmalarını emretti. Yemen'deki bütün İslami güçler, Esmed'e karşı işte bu şekilde bir araya toplandılar. Zahir olan o ki, onu öldürmek için bir araya toplanmışlardı. Zira onlar biliyorlardı ki o öldürülürse ona tabi olanlar dağılıp gidecek ve onlardan kurtulmak kolay olacaktı. Feyruz ve Dazevey, Esved'in ordu komutanı Kays bin Mekşuh'la Esved'i ortadan kaldırmak üzere anlaştılar. Çünkü Esved'le Kays arasında ihtilaf vardı ve Kays Esved'in kendisine karşı pozisyon almasından endişeleniyordu. Esmed'in öldürülmesi üzerine anlaşanlar aralarına Esmed'in hanımı Azat el-Farisiye'yi de kattılar. Azat daha önce şehrin hanımıydı. Ayrıca o Feyruz el Farisi'nin amca kızıydı. Yemen'in sahtekarı onun kocasını öldürdükten sonra ona zorla sahip olmuştu. Azgın Esmed'e karşı çıkanların suikast planına o da dahil oldu. Esmed'i öldürmeleri için onları Esmed'in yatak odasına sokacaktı plan tatbik edilip Esmet öldürülünce başını adamlarının önüne attılar. Esmed'in kesik başını görenler korkuya kapılıp kaçmaya başladı. Esmed'in öldürüldüğü gece Allahu Teala onun öldürüldüğünü peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem bildirdi. 3 gün sonra Resulullah vefat etti. Esmedul Ansî'nin öldürülüşünün tafsilatı ise Usame ordusu Medine'den ayrıldıktan sonra Ebubekir'e ulaştı. Bu Ebu Bekir'e gelen ilk fetih haberiydi. Ebu Bekir, Feyruz Eddeynemi'yi Sanay'a vali tayin etti. Dazevey, Cüşeymiş ve Kays bin Mekşuh'u Feyruz'un yardımcıları yaptı. Bu arada Kays bin Mekşuh değişti. Ebnalar'ın üç liderini öldürmeye teşebbüs etti. Dazeveyh'i öldürdü. Bu arada Feyruz Havlan'daki dayılarının yanına kaçtı. Kays, minniyetçiliği kullanarak Ebna'ya karşı bazı kabile liderlerini toplamaya çalışıyordu. Ancak liderler buna tarafsız kaldılar. Kays'a, kendi başına onlara ne yaparsan yap dediler. Kays onlardan umudu kesince Esvedül Ansî'den geriye kalan asker döküntülerine mektup yazdı. Onlardan Ebna'yı bölgeden sürmek üzere kendilerine katılmalarını istedi. Feyruz, Havlan'a ulaşınca Ebu Bekir'e mektup yazıp ile ilgili hadiseleri bildirdi. Ebu Bekir mektubu alır almaz, Resulullah'ın kendilerine mektup yazdığı liderlere mektup yazdı. Onlara şöyle diyordu. Düşmanlarına karşı Ebna'ya yardım edin, onları kuşatın, Feyruz'u dinleyin, onunla birlikte hareket edin. Onu ben görevlendirdim. Böylece iki taraf arasında savaş meydana geldi. C. Tulayha el-Esedi Resulullah daha hayattayken zuhur eden yalancı peygamberlerin üçüncüsüdür. Hicretin dokuzuncu yılında kavmine mensup bir heyetle birlikte Resulullah'a gelip Müslüman olduklarını söylediler. Geri döndüklerinde Tulayha irtidat etti ve nübüvvet iddiasında bulundu. Sümeyra'da ordugah kurdu. Avam takımı ona tabi oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona karşı savaşmak üzere Darrar bin Ezver el Esedi'yi gönderdi. Tulayha'nın işi bitirilmeden önce Resulullah vefat etti. Ebubekir hilafete geçince ordu sancaklarını bağladı ve onları mürtetlerin üzerine gönderdi. Tulayha da o mürtetler arasındaydı. Sonuç bu yazıda yalancı peygamberleri yaptıklarını ve onlara karşı yapılanları kısaca yazmaya çalıştık. Allah nasip ederse bir sonraki yazımızda bundan çıkaracağımız derslere değinmeye çalışacağız. Davamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 43. sayısında yayınlanmıştır.